şey arabada kaldı şey Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedu ve teala ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyhi ve nauzubillahi min şurûri enfusina ve min seyyiati a'malina Mehedihi Allahu fe ve men yudlil fe la hade lehu Neshedü en la ilaha la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 إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تكل الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ala ve kıl mühdefte ve kıl ve kıl zâllâlten fiñ nahr. Rabb kitabında, muayyin kişiyi tekfir etme hususundaki engeller maddesindeydik. O maddeleri sayıyorduk. Yani muayyen tekfir ne demektir? Falanca şahıs bunu yaptığından dolayı küfre gitmiştir demek nedir? Buna muayyen tekfir denir. Bunu engelleyen maniler, engeller nelerdir de dediydik. Birincisi kişiye şer'i hıtap ulaşmamış olabilir. Yani Allah-u Teala'nın ayetleri kendisine ulaşmamış olabilir de dediydik. Mesela ne gibi dediydik? Beytül Makdis'e doğru sahabe namaz kılarlarken ayeti kerime nazil oluydu. Artık fevalli veccike şatr'al mescid haram artık yönünü Kabe'ye doğru dönersin dön ayeti gelmesine rağmen bazı sahabeler daha Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyorlardı ancak sahabenin biri geldi onları uyardı. Hemen onlar da ne yaptıydı? Kabe'ye doğru döndüler. Ve bunun gibi başkanı misal vardı. Sahabenin birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme maşa ve şehide Allah ve sen dilersen" dediydi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem lillahi nidan? Sen beni Allah'a ortak mı kılıyorsun?" dediydi. Ama Ali sallallahu aleyhi ve sellem ona demediydi ki sen küfre girdin, müşrik oldun demediydi. Eee ikinci engel neydi? Kişinin tevil etmesi. Kişinin tevil etmesi yani meşru tevil, düşmüş olduğu küfre, söylemiş olduğu küfre meşru bir tevil yapması veya nasıl Allah Celle Celaluhu'nun ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini yanlış anlaması da kişiyi muayyen olarak tekfir etmenin önlerindeki Engellerdi ne gibi buna da mesela ne misalini ver dedik ellerinizle kendinizi tehlike atmayın ayetini sahabenin yanlış anlayıp oradan kastın e, Ebu Eyyubel açıklayarak oradan kastın insanların cihadı terk etmeleridir ve mallara dünya mallarına yönelmeleridir oradaki tehlike odur. Yoksa bir Müslümanın hamle yapmak için kafirlere saldırı yapması e, değildir diye açıkladıydı. Ne vardı orada? Sahabenin nasıl yanlış anlaması onları muayyen olarak tekfir engellerinden bir tane misaldi. Birçok misaller geçtiydi. Sahabe örneklerinden. E, sadece başlık başlık söylemeye çalışıyoruz şimdi. Üçüncüsü de neydi? Kişinin küfürden yeni çıkmış olması veya İslam'a yeni girmiş olması da nedir? Ee, düşmüş olduğu küfürden dolayı kişiyi muayyen olarak tekfire engeldir dediydik. Bunlardan birisi neydi? Adi bin Hatim'in boynunda haç işareti olmasına rağmen haç olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona boynundaki putu at dedi ama sen putperest oldun sen bir e, müşriksin demediydi aleyhissalatü vesselam ondan sonra dördüncüsü ne dediydik uzak mıntıkalarda yaşanmış olması da muayyen tekfirin engellerindendir dediydik ve bununla ilgili ee, ne misalini verdiydik. Öyle bir zaman gelecek ki buyurduydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbisenin eskidiği gibi İslam da eskiyecek. İnsanlar sadece la ilahe illallah kelimesini bilecek İslam'dan ve diyecekler ki biz atalarımızı, büyüklerimizi la ilahe illallah söylerken duyduyduk Biz de aynı o ifadeyi söylüyoruz. E, demeleri işte onların o zaman için öyle bir zamanda la ilahe illallah demeleri yetecek ve onların düşmüş oldukları küfürden dolayı o insanlar muayyen tekfir edilmez niye çünkü İslam'dan çok uzak bir bölgede veya zamanda yaşamış olmaları bununla yine ilgili bir takım e, deliller geçtiydi 5. hata 5. E, engelde neydi küfrün önündeki muayyen tekfirin önündeki engellerden kasıt olmadan bir kişinin hata yapması e, dediydik. Bunda, buna misal olarak da neyi söyledik? Mesela kişinin sevinçten dolayı ne demesi? E, devesi kaybolmuş bir kişinin e, ben senin Ey Allah'ım ben senin Rabbinim, sen de benim kölemsin deyip sevincinden böyle hata yapması. Halbuki bu ifade küfür ifadesidir ama adam kastetmeksizin böyle bir hataya düştü. Ey Allah'ım sen benim sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim dediydi böyle bir hata yaptıydı. Ama bu kasıt olmadığından dolayı küfre girmesi olmadığı gibi günaha da girmez. Ondan sonra altıncısı nedir? İctihat da küfür, e, muayyen olarak tekfirin engellerindendir. Mesela dil müşrid iştihad ettiği zaman Hata ederse ona yine ne vardır? Bir ecir vardır. Mesela sahabe-i kiramın burada ne misal ver dedik. Sahabe-i kiramın peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kaliteli hurma yedirmesi için kendisindeki kalitesiz iki ölçü hurmayı satıp bir ölçü kaliteli hurma almıştır. Aleyhissalatü vesselam da buna ne demiştir? Eee... Yazıklar olsun bu faizin ta kendisidir. Eyvah eyvah deyip böyle Aleyhisselatu vesselam e, ona ne yaptıydı böyle bir e, tenkidi oldu ama ona lanet okumadı. E, Bununla beraber Aleyhisselatu vesselam la'inallahu akile'r riba mukilehu ve shahidehi ve katibahu Allah faizi yiyene yedirene, iki şahidine ve katibine lanet etsin dediydi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye lanet okumadı. Niye? Çünkü onun öyle bir alışverişin faiz olmadığını, öyle bir alışverişin caiz olduğunu zannediyordu. Sadece haram olan faizin geciktirilerek borçlanma üzerine olan artmanın faiz olduğunu zannediyordu. اِنَّمَا riba فِى O e, riba sadece aleyhissalatü ve sellem'in bereti riba nesiye olursa, yani zaman gecikmesinden dolayı fazladan veriyor Adam diyelim 1000 lira borç alıyor bir sene sonra onu 1200 olarak ödediğinde zamanın geçmesiyle o fazlalığı ödemesi nedir onun faiz olur Sadece öyle bir faiz olduğunu biliyordu Onun dışında e, böyle bir şeyin caiz olmadığını e, Onun dışında böyle bir şeyin caiz olduğunu zannediyordu. Evet Bununla ilgili yine bir takım e, misaller vardır. Onları da yine e, geçiyoruz. Çünkü sadece bir başlık olsun diye söyledik. <gülüyor> el hata gayru maksud. Mesela diyelim ki Üsame bin Zeyd'in peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bir müşri öldürdüğünü sevinerek haber veriyor. Sevinerek haber verdikten sonra peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Yazıklar olsun yazıklar olsun sen e, o müslüman olduktan sonra la ilahe illallah dedikten sonra onu niye öldürüyorsun? Onun kalbini mi yardın dediydi ama aleyhissalatu vesselam ee, onu kınamasına rağmen ona bir kısas uygulamadı. Niye? Yanlış anladığından dolayı. İşte yanlış icra ettiğinden dolayı. O zannediyordu ki böyle bir hal insanı e, İslam'a girdirmez. Dolayısıyla İslam'a girmemiş kişi savaş ortamında da öldürülmesi helaldir. Ee, i̇nandığından dolayı onu o şekilde öldürdüydü. Yedinci engel ne dedik? Küfrü engellerinden yedincisi de ikrahtır. Yani kişi ee, baskılar altında e, ki ikran alimler arasındaki tarifi de farklıdır. Ama genelde söylenen nedir? Kişiyi muayyen olarak e, tehdit ediliyor. Deniliyor ki sen e, bu sözleri söylemezsen seni öldüreceğiz veyahut da bir uzunu keseceğiz gibi e, tehdit karşısında kişi küfür ifadelerini söylerse dedik bu kişi ruhsatı kullandığından dolayı küfre girmez ama azimet olan nedir yine o insanın küfür kelimesini söylememesidir ama Ali salatüllah Ammar bin Yasir işkenceler altında annesi babası öldürüldüğünden kendisi de çölde ateş altında tutulduğundan dolayı ee, Amar bin Yasir müşriklerin putlarını hayırla yad etti peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakkında da kötü konuştu müşrikler onu serbest bıraksın diye bu üzüntüyü yaşarken Amr bin Yasir aleyhissalatü vesselama dedi ki şerrün ya Resulallah ey Allah'ın Resulü ben şerli bir ortamda bulundum arkamda şer bıraktım çünkü senin hakkında kötü konuştum ve onların ilahlarını putlarını hayırla yad ettim Aleyhissalatu vesselam ona ne dediydi? O an kalbini nasıl bulduydun? Mutmainnun bil iman. İmanla doluydu ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz de ne dedi ona? Yine a'du Eğer sana aynısını tekrar yapacak olurlarsa yine sen de aynen tekrar bu ifadeleri kullanabilirsin. Diye böyle 7 tanesini hatırlatmış olalım. 8.'sincisi. Şimdi kaldığımız yer orasıydı. Men azharal kufr li dif'i kufrin ekber ve ağlad. Daha büyük bir küfrü ortadan kaldırabilmek için e, küfür kelimesini söylemek. Daha büyük bir küfrü ortadan kaldırabilmek için. Bu da nedir? Yani e, savaş ortamında küfrün liderlerini ortadan kaldırmak için onlardan gözükmek. Savaş ortamında küfrün liderlerini ortadan kaldırmak için veyahut hatta küfür grubunu savaş ortamında hezimeti uğratmak için onların arasına fitne atmak. Onların birliğini dağıtacak ifadeler söylemek. Sahabeden Nuaym İbni Mesud'un yapmış olduğu gibi onlar da gelecek. Yani Nuaym İbni Mesud kıssası da gelecek onları da açıklayacağız. Ancak e, bunun tarifini bu şekilde bilelim şimdilik. Yani nedir? Daha büyük bir küfrü ortadan kaldırabilmek için küfür kelimesini, ortaya çıkartmak nedir? Bu caizdir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş ortamlarında kafirlerin ortadan kaldırılması için bazı sahabelere özel izin vermiştir. Git falancıyı öldür. Ya Resulallah, o o da bana izin verir misin? Senin hakkında bazı şeyler konuşmam gerekirse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara izin verdi. Şimdi bazı tabi ee, bu konuda da tam bilgi sahibi olmayan insanlar buna da karşı gelirler yani ikrah olmadan kimisi var ikrah olsa da küfür kelimesini söylemeyeceksin veyahut da işte e, isim vermeyeceksin gibi e, cahilcene e, savunmaya giderler kimisi var ikrah olursa tamam bir insan küfür kelimesini söyler kafirlerin istemiş olduğu o anlık tavizi verir ee, ancak e, ikrah olmadan daha büyük bir kafiri ortadan kaldırma olsa bile yine bir insan küfür kelimesini söylemezler. Bu da niye der bunu? Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye vermiş olduğu izinleri bilmediğinden dolayı. Mesela Ka'b ibn Eşref Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun öldürülmesini istedi. Sahibi Bukhari'de geçiyor aleyhissalatü vesselam sahabeye seslendi. Men li Ka'b el Eşref Ka'b ibn-i Eşref'i kim halledecek? Çünkü bu Allah ve Resulüne eziyet vermiştir. Sahabeden Muhammed bin Mesleme kalktı. Dedi ki ya Resulallah etuhibbu en aktülehu. İster misin ben onu öldüreyim? Peygamber Efendimiz de dedi ki evet isterim. O zaman dedi ki fe en ekule şeyen. Senin hakkında bir şey söylemem gerekirse bana izin verir misin? Yani senin hakkında kötü konuşmam gerekirse bu konuda bana izin verir misin? Çünkü onlardan gözükmem gerekecek. Çünkü savaş hiledir. İnne melharbuhu, Kudayetun harp hiledir. Evet dedi. Peygamber Efendimiz dedik. Söyleyebilirsin. Muhammed übünü mesleme onun yanına gitti ve onun yanına gittiğinde de şöyle dedim: İnne sadakaten. Bu adam gelip devamlı bizden sadaka istiyor. İşte tasadduk edin deyip duruyor. Gitti Kabebin Eşref'in yanına. Şimdi ondan gözükmek istiyor. Diyor ki bu adam geldi bizden sadaka istiyor ve inne o bizi çok sıkıntıya koydu ve inne kad eteytuke fuke. Ben seni yanına geldim senden borç istiyorum bana borç verir misin diye gitti Muhammed bin Mese me kabirin eşrefi. Öldürme amacıyla ama on ondan gözüküyor. Evet diyor kabirin eşref. Siz Göreceksiniz bu adam size daha ne, e, ne kadar usandıracak. Siz, e, bu Kerbim'in Eşref işte şey idi. E, Medine-i Münevvere'de ilk mescidi Dirar'ın kurulma teklifini veren şahıstır bu işte. Ve Peygamber Efendimize dediydi ki sen nerede olursan ol e, ben senin karşına karşında devamlı bulunup sana karşı savaşacağım dediydi bu Peygamber Efendimize. Peygamber Efendimize sıkıntı verdi de böyle yani bir musibet Aleyhissalatu vesselam'la uğraşılır mı? O Allah'ın vahyini gelmiş insanları taşıyor. İnsanların en üstünü, peygamberlerin en faziletlisi. Onunla uğraşılır mı? İşte geliyor diyor ki Muhammed bin Mesleme, ondan borç isteyince kalbimi eşrefte diyor evet diyor. Vallahi diyor bu adam sizi çok daha usandıracak. İnne kaditt tabe'nahu fe la nuhibbu en nedaehu hatta nanzura ila ayi şeyin yasiru Yani o, <gülüyor> Diyor ki Muhammed bin Mesleme biz daha bunu terk etmeyeceğiz hemen bunun yanından ayrılmayacağız. Bir bakacağız durum nasıl olacak. Yani eğer işler iyi giderse ganimet alacak olursak savaşlardan şuradan buradan zengin olursak onunla beraber gözükeceğiz. Eğer baktık böyle işler kötüye gidiyor o zaman biz ondan ayrılacağız diye belirtiyor Muhammed bin Mesleme. وَكَدَرَنَّا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقَنَ اَوْوَسْقَيْنِ Biz senden bir veya iki ölçek borç almaya geldik diyor. Ee, o da diyor ki buna karşılık siz bana rehine ne vereceksiniz? Ee, yani ona karşı garanti olarak ne vereceksin? Te teminat. <gülüyor> Fan diyebiliriz bu zaman Tam karşılığı değil değil mi? Teminat diyelim yani. Ona karşı teminat olarak ne vereceksin? Yani mesela bir insan borç istiyor... 500 lira borç istiyor. Teminat olarak ne vereceksin? O da diyor ki al benim bu telefonum sana teminattır. Ben bu paramı ödediğim zaman sen telefonu geri versin. Misal. Bunun adı şeydir. Rehine. Yani teminat diyelim. Bugün biraz daha güncel ifadesi. Evet. O da diyor ki efendim. Yo, ödünç değil. Ödünç isteyen ee, parayı verecek olan insan teminat istiyor. Diyor ki ben sana borç vereceğim ama senin garantinle ben ya borcu ödeyemezsem ben ne yapacağım demek için bir nevi kefil çağırsan olur, insanlar olur ama bu teminat istiyor. Mesela misal verdim işte birisinden gidiyorsun iki bin lira borç istiyorsun o da diyor ki ben bu parayı nereden bileceğim ödeyeceğini sen bana teminat ver o zaman ne yapıyorsun bilgisayarını veriyorsun mesela şey var mı İslam'da? İslam'da var tabii ki. Evet. evet. Ne istiyorsun? O da diyor ki diyor ki o zaman kadınlarınızı rehine verin bana. O da diyor ki biz sana kadınlarımızı nasıl verelim? Sen Arapların en güzelisin. Yani bizim kadınlarımız sana yakışmaz. Diye böyle ondan gözükecek ya. Muhammed bin Mesem'e, bizim kadınlarımız sana yakışmaz, sen Arabaların en güzelisin. Sen bize çocuklar, o zaman siz bana çocuklarınızı rehine verin. O da diyor ki, bizi çocuklarımızı sana rehine olarak versek, çocuklar kendi aralarında kavga ederlerken birbirlerine söyleyecekler. Ondan sonra bir ölçek veya iki ölçeğe karşılık bu, bu çocuklar rehin alındı denilip bize, bize laf gelecek. Yani biz bize laf gelsin istemediğimiz için çocuklarımızı vermemiz de olmaz. Çünkü kavga ederken o ona söyleyecek, o ona kötü laf söyleyecek. Çocuklarımız da olmaz. Yani bu bize laf getirir. Yani bugün ifadesiyle bu bize laf getirir. ''Ve lakinne en Biz sana silah getirelim. Ee, yani kılıç getirelim. O, o şekilde e, rehin olabilir. Evet. Burada bir şey çalışıyor bu. Her şey açmışsın galiba yanlışlıkla kaydı açmışsın. <gülüyor> evet. diyor tamam diyor. O zaman bana silah yani kılıç getirin o zaman diyor. geceleyin geliyor beraberinde de Ebu Naile adındaki şahısla beraber geliyor. Ebu Naile de kabimin eşrefin süt kardeşi. Feda <gülüyor> ilal O da onları kaleye çağırdı fenezele ileyhim onların yanına indi Ka'bim'in Eşref hanımı ona o anda dedi ki sen dedi bunların yanına iniyorsun şu anda bunların yanına in, iniyorsun ama ben korkuyorum burada bir e, kan damlaması gibi bir ses duyuyorum esme'u savten ke ennehu yakturu min huddem sanki kan damlıyormuş gibi e, bir ses duyuyorum diyor o da diyor ki korkacak bir şey yoktur. Bu e, kardeşim Muhammed bin Meslemedir ve onunla beraberindeki olan e, süt kardeşim Ebu Nailedir diyor. Ve diyor ki İnnel ila yani şerefli bir insan dövüşmeye çağırılsa geceleyin kaçmaz hemen gider diyor o meydana. Yani orada bir nevi e, hanımına e, mertlik taslıyor diyelim. وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُمَسْلَمَ مَعَهُ الرَّجُولَيْنِ Muhammed ibn-i mesleme, <Gülüyor> meslem'e yanına, Ka'b'in yanına giderken beraberinde iki kişiyi de alıyor. Haris bin i ve Abbad bin i adında iki kişiyi de beraber alıyor. اِذَا مَا جَأَ اِنِّي قَائُلٌ بِشَعِرِيهِ Muhammed bin i Meslem'e yanındaki adamlara diyor ki ben o, o benim yanıma geldiği zaman diyeceğim ki ben senin saçını koklayabilir miyim diyeceğim. Fayda araytomon istem kantumun Yani ben onun kafasını tam yakaladığım zaman, o zaman siz hemen hamleye geçersiniz, o zaman onu bu onu öldürürsünüz diyor. Vakılar mı? Sonra ben size koklatırım ve hatta diyor. Yani olmazsa hemen koklama anında ben onu Tam e, elime geçiremez olursam, o zaman size de koklatırım. Ondan sonra hamle yaparsınız. Fenezeli iliyim mutva hishan ovayan Araplarda koku çok önemlidir. Yani kokusuz hiçbir ortama gelmezler. Biliyor ki yani güzel kokuyla gelecek. Ve zaten geldiğinde çok güzel bir koku ondan çıkıyordu diyor. Ben o anda silam yani kılıcım kuşanarak onun yanına geldim ve dedim ki maara hen atiyap. Yani bugün sende kokladığım koku gibi hiç böyle güzel koku koklamadım diyor. O da diyor ki endi nisa arab. Ben de Arap kadınlarının kullandığı kokuların en güzeli var ondan kullanıyorum. O ekmelu'l-arab en mükemmel Arapların kullandığı koku var bende diyor. Fakal Amr, "E te'zenu li en eşum ra'sek?" müsaade eder misin diyor? Bir başını koklayayım. "Tabi" diyorum, evet kokla. Kokluyorsun. Meshem Masabeo arkadaşlarına da koklatıyor Muhammed bin Mes'ud'a. "Femme qala e te'zenu li?" Sonra diyor ki tekrar bir daha koklayabilir miyim diyor. "Felen mestem min qali Tam e, kafasını eline geçirdi yani sağ, sağlam bir şekilde ona sarıldığında arkadaşlarına dedi ki haydin. Fakat teluhu sonra onu öldürdüler. Eşrefi. Sonra peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Durumu haber verdiler. Şimdi burada ne var? Burada e, Muhammed ibinin mesleme ondan gözüküyor. Peygamberi kötülüyor. Bize sıkıntı verdi. Ama bunu niye yapıyor? Aleyhissalatu vesselam onu göndermiş. Diyor ki Ka'b'in eşrefi e, Allah ve Resulüne çok eziyet verdi. Kim onu e, ortadan kaldıracak diyor. E, Muhammed İbni Mesleme diyor. Muhammed İbni Mesleme'ne izin alıyor. Ya Resulallah senin hakkında bir şey konuşmam gerekirse izin verir misin? O da izin veriyor. Çünkü bu diyor ki git. Çünkü bu savaş savaş bir hiledir diyor. E, İbni Hacil Askelani diyor ki burada. Eee bu rivayetinde <gülüyor> Siz ne istiyorsunuz? Muhammed'in yanında duruyorsunuz. Biz istiyoruz ki onun rezil olmasını Muhammed bin Meslemi diyor. Kâmine eşrefe şirin gözükmek için. Biz Muhammed'in rezil olmasını ve biz ondan uzaklaşmak istiyoruz. Kale serârteni e Cabine diyor evet şimdi sen beni mutlu ettin yani başka bir rivayette bu ifade eder sen beni memnun ettin diyor. Ve küfr ibadetun hadis Bu hadis-i şerifte küfür ifadeleri birçok yönden vardır. Birincisi diyor ki ee, Muhammed İbni Messem onun yanına gittiğinde biz yiyecek bir şey bulmazken bu adam gelip bizden sadaka istiyor. Para verin para verin, para verin. Tasadduk edin. Biz yiyecek bir şeyimiz yok diyor. E tabi burada ne var? Yani adeta peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara zulmediyor. Onlara haksızlık yapıyor. Sadaka verin onlar yiyecek şeyleri yok. Bir yandan da sadaka verin diyor. Yani burada aleyhissalatü zalimlikle e, sıfatlandırmış oluyor ki bu küfürdür. İkincisi diyor ki kad bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizi yordu bizi sadakayla yordu devamlı tasadduk edin tasadduk edin ee, bizim yani hoşumuz yok ee, hoşnutluğumuz yok hoşnutluğumuz olmamasına rağmen bu bizden böyle e, paralar isteyip deyip, şikayetleniyor yani homurdanıyor ee, bu da nedir tabii ki bu da bir küfürdür ee, üçüncüsü e, ve eydan vallahi le temellennehu göreceksiniz bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor, sizi daha çok usandıracak e, o da ne yapıyor o anda sükret ediyor yani, rıza gösterdiğini e, o hal var o ortam var e, dördüncüsü felâ nuhibbu enne de'ahu nanzuru ila eyyi şeyin yasîru emru biz Muhammed'i terk etmeyeceğiz bakacağız sonuç ne olacak sonuç eğer güzel olursa onunla olacağız yani baktık onunla olmak bize dünyalık getiriyorsa, para, mevki, şu, bu getiriyorsa biz onunla duracağız. Eğer baktık o zarara giderse dünyalık açısından biz onu terk edeceğiz, biz ondan uzak duracağız. E bu da nedir? Bir küfür ifadesidir. E beşincisi diyor ki biz onun rezil olmasını istiyoruz ve biz ondan uzak durmak istiyoruz. Bu da tabii ki apaçık bir küfürdür. Altıncısı, letemellennehu, <gülüyor> siz ondan usanacaksınız Kâb-ı diyor ve Kâb-ı diyor ki e, o adam sizi usandıracak ve sen beni memnun ettin böyle deyince memnun ettin diyor burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay etmesi var Kâb-ı bu ortamda Muhammed bin i karşı çıkmaması da nedir? Bu da yine bir küfürdür. Yedincisi istiizanus sahabe radıyallahu anh ecmain sahabe burada ne yapıyor? Ne yapıyor? İzin istiyor. Ya Resulallah senin hakkında kötü konuşmama izin vermesin. E şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den normal zamanda onu kötülenmesinin hakkında izin istemek bile bir küfür. Ya Resulallah seni her yerde kötüleyim. Bana izin vermesin. Bir insan böyle bir şey söylemesi bile küfürdür. Ama burada ne var? Bir istisnai bir durum olduğundan sahabenin böyle bir şey istemesi de vardır. Ve İbnü i Hecel Askelani Fethül Bari kitabında bu hadis-i alırken başlangıç olarak el-kizbu fil-harbi, savaşta yalan babı diye bir bab almış. Savaşta yalan babı. Yani bunu kafirler de yapıyor kendileri de Müslümanların içerisine adamlar gönderiyor. Ee, o Müslümanlardanmış gibi onların her türlü sırrını ortaya çıkartmak vesaire ve hatta Müslümana suikast yapmaları bunları da yapıyorlar. Yani bu savaş ortamlarında bunları daha çok görüyoruz, daha net gözüküyor. Evet. Savaş ortamı olmazsa bu kural geçerli değil mi hocam? Savaş ortamı olmazsa bu kuralın geçerli olduğu yerler var olmadı ama genelde savaş ortamı yani. El-Kedibut er fil Bir hadis var vardı Mekke'den Medine'ye malını almaya gitmek için sahibim, He, bir Evet bir o da sahibim. var. Orada He, da evet. istediğini söyle, o, o, Aynen. Gidiyorsun. Ben zannettim ki şeyi söylüyorsun. Yani bu <gülüyor> öldürme şeyini söylüyorsun Halil Sadettin'e. O 8. kuralı diyorum. Yani sadece savaş ortamında Yok. mı? Yok. Ya bunu bu dediğin gibi eğer ki malı zarar göreceği bir ortam varsa o anda da kafirler zaten onu açıklayacağız. Kafirlere kafirlerin istemiş olduğu küfür sözünün Söylemekten başka bir çare ve çözüm yoksa o zaman e, onu söyleyebilir. Ama başka çözümler varsa yine söyleyemez. Mal da kurulmuş, Tabii malın korunması da e, zaruretlerdendir. Evet. Elbidaye ve Nihaye kitabında... Abu Hanife'nin başka bir rivayetinde şu ifade geçer. Faraca Muhammed ibn Mes'ama femeke thalasan la yakul la yesrab illa ma yu'alliq yani Muhammed ibn Mes'ama böyle kötü şeyler konuşacağından dolayı üç gün yemiyor içmiyor ancak kendisini ayakta tutacak kadar çok basit şeyler alıyor yani açlık grevine girmiş diyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durum anlatılınca aleyhissalatu vesselam ona diyor ki niye yemeği içmeyi terk ettin diyor. قُلْتُ لَكَ قَوْلًا لَا اَدْرِي هَلْ اَف۪ي Yani ya Resulallah senin hakkında bir şeyler söyledim. Bilmiyorum bu konuda senin rızan var mı yok mu? Böyle bir şey yani hoşuna gider mi gitmez mi? Peygamber Efendimiz de ona buyuruyor ki اِنَّمَا عَلَكَ الْجَهْتِ Sana düşen elinden gelen çabayı sarf etmendir. Peygamber Efendimiz'e de diyor ki Muhammed bin Mesleme İnnehu min Ya Resulallah bizim söylememiz mecbur kaldık. O sözleri söylememiz gerekiyordu. O zaman da, da ona dedi ki siz e, nasıl görüyorsunuz o sözleri söyleyebilirsiniz. Bu konuda benden bir izindesiniz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu Muhammed bin Mesleme ve Ka'b İbni Eşref kıssası anlaşıldı inşallah değil mi? Evet. İkinci delil nedir bu konuda? Halid bin Süfyan İbn-i el-Hüzeyli Halid bin Süfyan ibn i el-Hüzeyli Bununla ilgili, bunun öldürülmesiyle ilgili bir kısmı. <gülüyor> bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Medine'de savaşmak için bir topluluk kuran bir şahıstır. Abdullah bin Ünes'den rivayet ediliyor. Ahmed bin Hanbel'de geçen bir hadis Abdullah bin Ünes diyor ki Deani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fekal innehu kad belagani enne Halide bin Süfyan bin Nübeyhil Hüzelî yecmu aliyen nasel yağzuni Halide bin Süfyan bin Nübeyhil Hüzelî adındaki şahıs İnsanları toplamış bana karşı savaş açmak istiyor diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime? Abdullah bin Ünes'e. O öğrene denilen yerdedir. Git onu öldür. Fetih faktulu. "Kul ya Rasulallah in'atli hatta a'rifahu." Ey Allah'ın Resulü bana onu tarif et ta ki ben onu bileyim nasıl birisi olduğunu. İza ida raiyetu vejtelu ikşairireten. Sen onu gördüğün zaman e, tüylen ürperecek şeklinden dolayı anlarsın ki o zaman o e, Halid binü Süfyan binü Beyhter. قال فخرجت متوحشا بسيفي Kılıcımı kuşanarak gittim hatta vaketu aleyhi ta ki onun bulunduğu yere vardım. Wa bi'uranetun maudun yirtadu luhunna O urene denilen yerdeydi. Hanımlarıyla beraber kalacak, e, hanımlarının kendisiyle kalacak bir yer ayarlıyordum ikinci vakti olduğunda falan maraytu vejtu ma wasfa li resulullah sallallahu aleyhi ve min al-iqsha'irati ikinci vakti olduğunda ben e, içimde ona karşı bir ürperti olduğunu hissettim ve anladım ki o, o bu şahıs Fa nahvu ona ona doğru yöneldim ve haşitu en yekuna bayni ve baynihi muhavale teşgaluni an salah benimle onunla onun ben onunla ilgilenirken namazıma engel olacak bir görüşme ortamı olur. Hani namazım kaçar korkusu oldu. Ben yürürken namaz kıldım. Allah Allah. Ya, yürürken ima ne yapıyor işte? Rükü için az kafasını eğiyor. Secde için de biraz daha fazla eğiyor ve bu şekilde. Çünkü ortam zarur etti. Hem yürüyor bir anda bir anda da ikindi namazını kılıyor. Ee, rükü ve secde halinde ee, başımı biraz eğerek ne yaptım ima ile namazımı yürüyerek kıldım. Falenman tevto ileyi onun yanına varınca kâle dedi ki menir râjul bu adam kimdir? Soruyor hem de ona duyuruyor. O da diyor ki râjulun min al-arab semi abik ya o bi-cemgkel ben Araplardan biriyim. Ben senin şöhretini duydum ve bu adam için bir topluluk topladığını da duydum. Yani Muhammed'e karşı bir ordu topladığını duydum. Lihaza ben sana destek için senin yanına geldim. Ecel ene fiyizalik. Yani o Halid bin da diyor ki evet ben onun için bir hazırlık yapıyorum. Femeşeytü ma'ahum şey'en hatta ıza emkeneni hameltu aleyhi's seyfe hatta kıteltu. Onunla beraber biraz yürüdüm. Ta ki fırsatı bulduğum anda kılıçla ona o darbeyi indirdim ve onu öldürdüm sonra çıktım sonra çıktım gittim. Wa taraktu daa'inahum kibatun alayhi onun hanımların da onun yanında onun üzerine kapanıp ağlaşır bir halde ben onu o kadınları bıraktım orada. Felem ma kadimtu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem faraani Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına vardığımda beni gördü aflah al Şerefimiz kurtuldu. Şeref kurtuldu diye Aleyhisselatu vesselam öyle bir sevinç içerisinde "Kultu kataltu ya Resulullah ey Allah'ın Resulü ben onu e, öldürdüm." Sadak da, Evet doğru söylüyorsun diyor. Aleyhisselatu vesselama vahiy ile bildiriyor tabii on o hali öldürdüğü. <gülüyor> "Fimme kama ma'i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi baytih fe'atani asâ." Aleyhissalatü Vesselam ile beraber ben evine girdim. Aleyhissalatü Vesselam bana asasını verdi. Emsik hâzihi indeki ya Abdallah İbni Öneyiz. Ey Abdullah bin Öneyiz bu asayı al sende dursun. Çıktım insanların yanına. İnsanlar dedi ki bu asa nedir? Bunu bana Resulullah Sallallahu Aleyhi verdiği verdi. Ve bunu mı, devamlı bırakmamamı bana söyledim. Sen gitsen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorsan olmaz mı? Niye bunu verdi? Ben gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Dedim ki ey Allah'ın Resulü niye bana bu asayı verdim? Dedi ki ayetun beyni ve kıyamet. Kıyamet günü benimle senin arasında bir ayet olacak, bir alamet olacak. Ya bir belirti olacak. Ben bunu sadece sana verdim. Çünkü gittin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatın çok önemli bir talimatını Çünkü e, müminlerin başı Peygamber, ahir zaman peygamberi, peygamberlerin en üstünlü sava savaşacak bir toplumdan ne yaptın? Kurtardın aleyhissalatü vesselam. İnne Bu asaya yaslananlar çok az olacak. <gâle> kalı fakrınıha Abdullah bisayfihi Abdullah bin e, e, bu Abdullah bin e, bu Abdullah bu şeyi Abdullah bin Üneys bu e, alsayı hiçbir bir zaman bırakmadı falentzel ma'uhu hatta idamat hiç bırakmadı vefat ettiği zaman kefeniyle beraber e, kefeninde kendisiyle beraber kefenlendi fumedufina cem'an kendisi de o alsası da onunla beraber defnedildi Şimdi burada ne var? Burada yine bir küfür ifadesi var. Abdullah bin Önes'in Halidümlü Süfyan bin Ünü el adındaki o kafire ne diyor? Ben sana yardım etmeye geldim ve senin kalabalığını Muhammed'e karşı kalabalığını arttırmak için geldim. E bu söz küfürdür. E bu normal halde söylense zaruret olmadan insanı küfre götürür. Ama burada ne var? Bu küfürden daha önemli bir küfrü ortada kaldırmak için bu küfürü söylüyor. Küfrün liderini ortadan kaldırabilmek için bu küfür kelimesini söylüyor. Hani dedik ki muayyen tekfir yapmanın engellerinden birisi bu dersin maddesi, şey başlığı, bu maddenin başlığı ne? Bir kişi küfür kelimesini söylüyor, daha büyük bir küfrü engellemek içinse o zaman o kişi tekfir edilmez. Abdullah bin Üney'sin burada söylediği söz küfürdür. Ama onun gayesi ne? Daha büyük bir küfrü, küfrün liderini ortadan kaldırmak için bunu yaptığından dolayı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu izni veriyor evet bir de nuaymi bin mesud kıssası var nuaymi bin mesud hem de gazvesinin tek kahramanıdır hem de hiçbir kılıç e, sallamaksızın büyük bir, bir beceriyle becermiştir çünkü o zaman öyle ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin şaşırdığı açlıktan karnına taş bağladığı Aşağıdan yukarıdan her taraftan Aleyhisselatü Vesselam'ın sarıldığı Kureyşler, Gatıfan Kabilesi, Beni Kureysa Kabilesi her taraftan Aleyhisselatü Vesselam'ı sardılar Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe ortada kalmış. Aleyhisselatü Vesselam o anda hendek kazdı ama arka taraftan da yine Yahudiler var. Şimdi ama bunlar müttefik oldular yani şeyler Yahudiler, Kureyşler, Gatıfan Kabilesi bunlar müttefik oldular dediler ki biz Muhammed'i ortadan şimdi kaldırdık kaldırdık kaldıramazsak ileride bu medenide çok büyük bir güç olur o zaman bizim hiçbir zaman şeyimiz olmaz burada rahat etmemiz mümkün olmaz yani hepsi de hem fikir niye Kureyşler intikam amaçlı Yahudiler de Medenede rahat edebilmek için böyle bir anlaşmaya giriyorlar şimdi bu kıssayı okuyalım elbida bidaye ve nihaye tarih kitabında İbn Kesir'in orada geçiyor. Nuaym ibn Mes'ud radıyallahu an geliyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına. Kendisi Kartıfan kabilesinden. Diyor ki ya Resulullah inni kadis eslem. Mesela Ahzab Suresi var ya Ahzab Suresi baştan aşağı endek e savaşıyla ilgili. Hep oradan bahseder yani ayet-i kerimde Teala buyuruyor ve evet. ve kulubul ve yani o gün gözleriniz döndü Canlarınız boğazınıza geldi. Allah hakkında kötü zanlarda bulundunuz. Yani Allah o kadar bize acaba boş vaatlerde mi bulunuyor? Müminler o gün çok şiddetli bir şekilde imtihandan geçti. Çok şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Münafıklar dediler ki Allah ve Resulü bize kuru vaatlerde bulunuyor gibi böyle konuşmalar başladı. Münafıklar müminler zayıfladığı anda ortaya çıkarlar. Müminler güçlendiği zaman hemen onların içerisine girip kamufle olmaya çalışırlar. Ama zayıfladığı zaman biz size demedik mi? Bunlar böyledir, bunlar çapulcudur vesaire vesaire hep böyle Müslümanların moralini bozacak telkinlerde bulunurlar. Evet. Yani e, münafıklık da bir hastalıktır. Allah onu bize hiçbir zaman nasip etmesin yani. E, ve öyle bir büyük bir hastalık ki o kadar namaz kılarsın, oruç tutarsın, o kadar ibadetler edersin. Kalbinde bu nifak olduğundan, müminler gerçekten sevemediğinden, küfür, e, de, küfür eline de kızamadığından dolayı Allah senin amellerini ahirette hep boşa çıkartır yani. Allah muhafaza. Evet. Şimdi Abdullah e, Nuaym bin Mesud geliyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına. Diyor ki: "Ya Resulullah ben Müslüman oldum ama halkım, benim kavmim benim Müslüman olduğumu bilmiyor." Femur ne bir maşit. Bana emret ne istersen. Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "İnne ma ente fiina raculun vahidun. O zaman sen içimizde bir tek adamsın." bu işi becerecek. Fakat zil eğer gücün yetiyorsa onların birliğini dağıt. Çünkü savaş hiledir. ini statate eğer gücün yönetiyorsa onların beni dağıt. Fakat zil anna ini statate eğer cahiliye yönetiyorsa onların birliğini dağıt. Fakat zil anna beni statate eğer gücün yönetiyorsa onların Kadı Siz benim, sizi ne kadar çok sevdiğim biliyorsunuz. Bak, yahudiler'e dostluk belirtiyor. Ben sizi ne kadar sevdiğim biliyorsunuz. Vaha zaten ma beyni ve beniküm. Benimle sizin aranızda geçen ne kadar güzel samimi dostluklar vardır, bunları biliyorsunuz. Yahudiler diyor ki, evet, biliyoruz. Less less abi bir Yani sen içimizde kötülenen bir insan değilsin, itam edilmiş bir insan değilsin. Senin yalanına, kötülüğünü hiç görmedik. O zaman diyor ki, bakın, inna ve vaqatafanı. Üç gruptan oluşuyor. Bak, Hande Gazze'sinde üç grup oluştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş kabilesi vaqatafan, bir de beni kureyse. Tamam. Bunların üç grup birleştiler ki, Peygamber Efendimiz ve sabinin işini bitirecekler. Evvela geldi beni kureyse, Yahudilere geldi. Bak, ne diyor onlara? Ben sizi bir sevdiğimi, aramızlık geçen sıcak dostu biliyorsunuz. Bakın, Kureyş vaqatafan kabilesi leysu ki sizin gibi değil onlar. Elbele dubele dukum. Bulunduğunuz bu şehir sizin şehrinizdir, Medine sizindir. Ama onlar öyle değil ki. Sizin burada mallarınız var, çocuklarınız var, hanımlarınız var. La teqdirûne alâ ente tahvvelû minhu ilâ Siz Medine'den ayrılıp başka yere gidemezsiniz ki. Burası sizin yeriniz. Ama ve inne Kureyşen ve gattıfâne li harbi Muhammedin ve ashabi. Kureyş ve gattıfân kabilesi Muhammed ve ashabiyle savaşmaya geldi. Fakat tumuhum aleyhi. Siz ona karşı, Muhammed'e karşı onlara yardımda bulunuyorsunuz. Ve belediğim ve nisaım ve emvalım bir ama onların malları hanımları yurdu Mekke'de o tki tarafta falah Kentum onlar sizin gibi değil fiin raounu zaten eğer bir ganimet bulurlarsa asabuğa ganimetleri alacaklar ve inkâne gayrı zâlîk eğer e, savaşta yenemeyip hezimeti uğrayacak olurlarsa, lahi ko memleketi yer, memleketini dönecekler Mekke'ye kaçacaklar ve hallo, beyne kum ve beyne rjulü bir beladıkım. Sizi Muhammed'ten Medine'de tek başına bırakacak bunlar. Bu, bu e, size bunlar böyle bir hile düşünüyor diye onları e, şey moralini bozuyor, onların aralarındaki ittifakını bozuyor. Valata katalukum bihiin, halabikum. Yani Kureyş ve Gatafan kabilesi gittiğinde siz tek başınıza Muhammed baş edemezsiniz. Ashabıyla baş edemezsiniz. Fela tuqatilu ma'al qammi hatta te'huzu minum rahinen min eşrafim. E o zaman ne yapalım? O zaman diyor ki siz onlardan rehine alın. E onların en şereflilerinden Kureyş'in en şereflisini, Gatıfan kabilesinin en elebaşlarını alın. Elinizde rehin olsun. Bir şey olursa kaçacak halleri olmasın yani. Yekunu ne bi edikum elinizde olur fikat allekum siz e, o zaman onlara güvenirsiniz elinizde bir teminat olur ne Ale al antukatilu muhammeden hatta tuhacizu savaşta e, Muhammed'i ele geçirinceye kadar onlar asla sizi terk edip gidemezler tabii ki muhammed eline geçince o zaman ayrılırlar yani savaş tam sonuçlanınca o zaman gider niye çünkü elinizde onların rehinisi var elinizde teminat olarak onların elebaşlarını almışsınız bir kere. Böyle bir şey yapın. Yahudiler diyor ki laqad esşarte bir ra'i güzel sen bir fikir verdin güzel bir konuya işaret ettin dediler. Sonra çıktılar çıktı gitti naimi bir mesaj. Kime gidiyor? Kureyşlilerin yanına gidiyor. Kureşilerin yanına gidince onlar da aynen bu şekilde telkinlerde bulunacak. Evet. Kureyşlilerin yanına Ebu Süfyan'a gidiyor. Ebu Süfyan bin Harb'a gidiyor ki Mekke müşriklerinin ele başları, e, ve Kureyşlilerin ele başlarından bazılarıyla görüşüyor. Onlara da diyor ki: "Kad araftum wuddî lekum. Ben sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. O firakî Muhammed'den, Muhammed'ten de ne kadar uzak durduğum bilirsiniz. Ben ona hiç yanaşmam. Ve inne kad belgani emrun kad ra'aytu alayhi hakkan en ublighakumuhu nṣḥan lekum." Ben size bir nasihatı, kendi üzerime bir görev bildim. O nasihatı sizi tebliğ etmek için buraya geldim. Üzerime bir borç bildim. Ama fektu mu'anni. Sakın ola ki bunu benden duyduğunuzu kimseye söylemeyin. Kavlu <gülüyor> nefak. Tamam kimseye söylemeyiz. biliyor musunuz? <gülüyor> Enne mahşere yehud kad nedimu ala ma Muhammed. Yehudiler pişman oldular. Yahudi topluluğu pişman oldu. Muhammed de araları açılacağından dolayı bu yapmış oldukları, sizin yapmış oldukları bu anlaşmadan pişmanlık duydular. Vakad erselû <gülüyor> ileyhi Muhammed'e adam gönderdiler. Dediler ki: "Enne kad nedimnâ alâ mâ Biz yaptığımıza pişman olduk. Fe'al yurdî ki enâhude leke min el-kabileteyn min Kureyş ve Gaftân min eşrâfihim. Kureyş'ten ve Gaftân'dan elebaşlarını alsak, sana teslim etsek sen bizden razı olur musun?" Diyorlar, elçi gönderdiler. Fenugatiyum sen alırsın o Kureş ve Gatıfan elebaşlarını, başlarını bir ana onların boyunlarını vurusun artık aramız iyi olur yani, anlaşıldı mı? Aramız iyi olur diye adam gönderdiler. Haberiniz olsun diye Kureşilere söylüyor. Tüm menekunu mek, sonra bir seninle kalırız. Alama bak yemin önceki halimizden üzerine, hatta teste asılım takip sen onların köklerini kazırsın diye adam gönderdi diyor. Ee, Nümayim Mesud kime söylüyor? Mekke müşriklerine söylüyor. Mekke müşriklerine yani Kureyş kabilesine söylüyor bunu. Ee, kime karşı kışkırtıyor? Ee, Yahudiler karşı kışkırtıyor. Yani Yahudiler böyle yaptılar. Sizden ümidi kestiler. Onlar Muhammed'te anlaşıyorlar. Diye söylüyor. Sallallahu aleyhi sallam. Evet. فَأَرْسَلْنِي إلَيْهِمْ الْنَّعْمَ فِينْ بَعَثَتْ إلَيْكُمْ يَهْوُدٍ يَأْتِمِي سُنَّةً مِنْكُمْ رَاهِنًا مِنْ رِجَالِكُمْ فَلَا تَدْفَعُ إلَيْ himminkum raculen vahiden haberinizde olsun eğer bunlar gelip sizin e, içinizden rehine olarak adam isteyecek olurlarsa sakın vermeyin çünkü bunlar böyle bir anlaşma yaptılar Muhammed'ten. Sonra خرج حتى اتقطفان sonra gitti katıfan kabilesinin yanına Ya me'ashar gatafan onlara da seslendi ey katıfan topluluğu innikum asli ve ashiret siz benim aslımsınız kökenimsiniz ben sizin aşiretinizden geliyorum wa hubbu nas iley insanlar içinde en sevdiğim topluluk sizsiniz wala arakum tettehmini siz benim hiçbir kötü yanımı görmeden hiçbir şeyle itham etmediniz beni suçlamadınız hiçbir şeyle dediler ki evet doğru söylüyorsun Ma, sen Sen bizim e, içimizde kötü bir insan değilsin. Gal efektumu anlıyorum. Ben size bir şeyler söyleyeceğim. Sakın e, onu kimseye söylemeyin. içimizde sır olsun. Tamam, öyle yapacağız diyorlar. Aynen. E, Kureyşlilere söylediği gibi aynısını söylüyor yani Yahudiler pişman oldular Muhammed'e dediler ki biz seninle aramız bozulmasın Kureyşlerden Gatafanlar biz iki tane ele başlarından alalım rehine alalım ee, onları sana teslim edelim sen onların boyunlarını vur ondan sonra biz seninle beraber yaşarız diye böyle bir e, savaş e, taktiği olarak onlara söylüyor yani göğe onlara taktik veriyor. Taktık içinde taktık yani. Onlara savaş veriyor. Haberiniz olsun ki bu böyle yapıyor. Muhammed e, de elçiler yolladılar. E, sizden rehine alacaklar. Haberiniz olsun. Sakın oğlaki vermeyin. Falan kanet leyletü min şevval. Senet 5. hicri 5. yılda Şevval ayından Cumartesi gecesi olunca Allahü Teala Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yardım etti. O zaman Ebu Süfyan bin Harb ve Gatafa'nın elebaşları beni Kureyze adam gönderdiler. Ee, kimi gönderdiler? Ekrem bin ebi Cehil başlarında olarak gönderdiler, Kureyşil ve Rtafan temsilcileri olarak. Yani onlardan bir heyet gitti ve içinde de Ekrem bin ebi Cehil de var. Fakat e, onlara dedi ki: İnna lesna mukamin. Yani e, şey gönderiyor. Ebu Sufyan gönderiyor e, ve Rtafan e, ele başları gönderiyor. İkirme bir nebicil yani Medineli olmayanlar Kureyşler ve fanka birisi elçi gönderiyor Yahudilere. Dük innalesa bidar mukamin. Burası bizim yurdumuz değil. Biz Medine'de kalmıyoruz. Kadahalikel hafir. Yani develer atlar helak oldu. savaşı için hazır olun. Hani bir yandan da onların ağızlarını yokluyor, kontrol ediyor. Hatta nece Muhammeden ve nafruqa mimma baina na Muhammedle <gülüyor> Ee, Muhammed'i ele için ve onunla aramızdaki olan bu şeyi bitsin artık. Yani bu sıkıntı bitsin. Savaştan kurtulalım. Onu ortadan kaldıralım. Fe ersalu ileyhim. Onlara elçi gönderdiler. Bu uğurda elçi gönderdiler. Onlar geldiler. Yahudiler de onlara cevaben dedi ki innel yevme yevmussem yani evvela Kureyş ve Gatfan kabilesi Yahudilere gönderdi dedi burası bizim yurdumuz değil. Aydın savaşı siz başlatın. Ondan sonra devam edelim biz bu işe. Ondan sonra Yahudiler de onlara elçi gönderiyor. Diyor ki bugün cumartesi günü. Biz bugün hiçbir şey yapmayız. Bizden önceki topluluklar cumartesi yasağı vardı ya mesela allah Teala onlara balık tutmayacaksınız dedi. Onlar hile yapıyorlardı falan. allah Teala onları maymunlara, domuzlara çevirdi. Onlar öyle diyor Yahudiler. Diyor ki Bizden önceki topluluklar cumartesi günü Allah'ın yasağını çiğnediler. Onların başına gelenler geldi. Lem yakhfa size bu gizli değildir. Bu meseleyi siz biliyorsunuz. Ve ma ma'akum Muhammedan hatta ruhuna min Biz elimizde sizden rehineler olmadıkça biz Muhammed'le savaşmayacağız fikate içimizde elimizde bir teminat olacak. Hatta nunaciz Muhammede Muhammed'i e, Muhammed e elimizde geçirinceye kadar elimizde o teminat duracak sizin adamlarınızdan birileri gelecek, bizde bulunacak. Fe inna nakhsha in in dar Biz korkuyoruz eğer savaş Tam tersine dönecek olursa, yani bizim aileimize dönecek, sizin ailenize dönecek olursa, wa <gülüyor> sh savaş size şiddetlenirse, entenşem <gülüyor> yurayilabiladuküm, siz döneceksiniz Mekke'ye, <gülüyor> siz bizi burada bırakırsınız, wa racul lepibiladuna, siz bizi bırakacaksınız ama bu adam bizim yanımızda. Medine'de. O zaman bizim işimizi bitirir bu. وَلَا تَاقَتَ biz بِذَٰلِكِ مِهُ Biz ona da güç yettiremeyiz. Falan رَجَعَتْ Rusul الرُّسُولُ بِمَا قَالَتْ بَنِهُ Beni Kureyza'nın elçileri Kureyş ve Gatfan kabirlerine bu cevabı verince onlar da yine elçi gönderiyor. Vallahi <gülüyor> innenlezi, şey kendi aralarında konuşuyor. والله innenlezi haddetekum nu'aymun bin hak. Gördünüz mü? Nu'aym bin Mesud'un dediği çıktı. O doğru söylemiş işte. Fe erselu ila beni kureyza. Beni kureyze'ye elçi gönderin. İnna vallahi la nedfaa ileyküm raculem vahiden min ricalina. Fe inkündüm turidunel fa Fekrucu fe katulu. Vallahi biz size bir adam göndermeyeceğiz. Eğer savaşmak istiyorsanız siz çıkın. Siz kendiniz savaşın. Beni kureyza dem eee onları bu elçiler ulaşınca onlar da beni Kureyza'da dedi ki innellezî zekerelküm ne'men mines-südül hakku gördüz mü ne'men-nesd haklıymış On dedi çıktı gördünüz mü? Ma yuridu kam illa an tukatilu fe in raw fursa tan yazuha wa in kan ghayr zalik in shamaru ila biladim wa hallu Eğer bunlar savaşmaya gelmiş. Eğer bir ganimet görürse alacaklar. Ganimet görmezse kaçıp gidecekler. Bizi bu adamlar tek başına bırakacaklar. Farsilu ila Kureyş ve Gatafan. Onlarda Kureş ve Gatafan topluluğuna elçi gönderiyor. İnna vallahi ma nuqatilu ma'akum hatta tu'tuna ruhnan. Vallahi biz sizinle savaşmayacağız. Sizinle beraber bu savaşa katılmayacağız. Ta ki siz bize e, bu e, rehineleri vereceksiniz bir teminat vereceksiniz. Onlar da e, yanaşmadı. Onlar da yanaşmadı. Ve <gülüyor> haddalallahu Allah onlar kendi içinde rezil etti. Ve Allahu rihan fi leylatin çok soğuk bir gecede kışın Allahu Teala onlara bir rüzgar gönderdi. Feja'altek fa'u qudurahum wa tatrah Çadırlarını, kaplarını alt üst eden bir rüzgar gönderdi. Ve o şekilde de o topluluk darmadağın oldu işte ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu e, Nuhib bin Mesud onun yanına gelmeden önce beddua ettiydi onlara allah Teala ondan sonra o Nuhib bin Mesud'u e, onun yanına gönderdi. Onun yanına gönderdim bu olayı yaşadı yani e, ey Allah'ım onların birliğini darmadağın et diye onları gönderdi Şimdi Hendek gazvesinde o kadar ayetler var, o kadar hadis var, o kadar savaşa katılmış insanlar var ama bir kişinin bir çabası Tüm savaştaki galibiyet sebebi olmuş. Bunun e, açıklaması var. Onu isterseniz gelecek haftaya bırakalım. Yani burada e, nuhaym bin Mesud'un yapmış olduğu, söylemiş olduğu küfür sözleri ama o, onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, mazur gömesi, hatta ona izin vermesiyle ilgili cevaplar var. E, biraz uzun gidiyor. Hatta oradan çıkan dersler de var. Bu nuhaym bin Mesud e, kıssasından çıkan dersler de var onu o zaman nasip olursam gelecek hafta yaparız ve ahduavena